Efendim merhabalar Burç FM'den, çocuk deyip geçmeyenden selam ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün bir saat sürecek olan birlikteliğimiz içerisinde yine gönderdiğiniz mesajları cevaplandırmaya çalışacağız. Efendim program içerisinde aklınıza takılan bir soru olduğunda veya paylaşmak istediğiniz bir konu olduğunda yazabileceğiniz e-mail adresini sizlere hemen başta söyleyeyim ve ardından... Önceki günlerde gelmiş olan mesajları cevaplandırmaya çalışalım. Efendim nasıl mesaj göndereceksiniz? www.ademgunes.com web sitesine girdiğinizde, web sitesinin sağ üst köşesinde Adem Güneş'e sor kısmını tıkladığınızda, efendim açılan pencerenin içerisine menüye sorunuzu yazıp gönderebilirsiniz. Efendim bugünkü ilk mailimiz Seda Hanım'ın mesajı. Seda Hanım şöyle sormuş. Selam demiş Seda Hanım. Ben 1-5 yaş arasına hitap eden bir çocuk kulübünü işletiyorum. Anaokulumuzdan farklı olarak bir şey yapmak istiyoruz. Örneğin bir enstrüman öğretmek istiyoruz. Tavsiye edeceğiniz o yaşa uygun aktiviteler olabilir mi? Teşekkür ederim diye sormuş Seda Hanım. Şimdi Seda Hanım, 1-5 yaş grubu çocuklarda küçük motor gelişimi tam tamamlanmış durumda değildir. Dolayısıyla bu çocuklara bir enstrüman öğretmeye çalışmış olmak, parmakları o ince ayarları çok yapamayacağı için, dikkat ederseniz sakardırlar zaten bu yaş grubundaki çocuklar. Yani bardağı alırlar, suyu dökebilirler, çıktıkları yerden düşebilirler, tam dengeli duramıyorlardır bu yaş grubundaki çocuklar. Dolayısıyla bir enstrüman öğretmeye çalışmak, bir çalgı öğretmeye çalışmak da ince ayarlarla alakalı olduğu için biraz zorluk çekebilirsiniz yani girdiğinize pişman olabilirsiniz bir enstrüman öğretme işine. Ama bu yaş grubundaki çocuklar daha çok işitseldir ve dil becerileri duyarlıdır bu yaştaki çocukların. Dolayısıyla bir müzik aleti çalmayı tavsiye etmem yerine size şunu tavsiye edeyim ben. Efendim müzik dinlemeyi, öğrenmeyi, efendim ezberlemeyi bu yaştaki çocuklar çok rahatlıkla yapabilirler. Bir şarkı öğrenmek, efendim bir şiir öğrenmek ...efendim yahut da buna benzer ilahiler öğrenmek gibi şeyleri çok rahatlıkla yapabilirler. Enstrüman kısmına girmenizi çok tavsiye etmem. Ancak enstrümanın haricinde eğer aktiviteler düşünürseniz... ...örneğin bu yaş grubundaki çocuklara en güzel sunulabilecek aktivite aslında ebru'dur. Ebru çocuğun öyle çok ince kas gelişimiyle ortaya çıkacak olan bir sanat değil... Çocuklar bunu çok rahatlıkla, kaba motorlarıyla da yapabilirler. Yani geniş bir şekilde elleriyle tutarak, efendim, yanlış da yapsalar, eksik de yapmış olsalar, suyun üstüne damlattıkları efendim, damlalar ile bir önlük de bağlamışsanız eğer, suyla oynayarak bu aktiviteyi yapabilirler. Ebru'yu ben size tavsiye ederim. Enstrüman için biraz erken bir yaş grubu diye düşünüyorum. Selami Bey'in mesajı var ikinci olarak. Selamun Aleyküm Hocam. Benim programları çok sık olmamakla takip etmeye çalışıyorum. Benim iki oğlum var. Biri dört, biri üç yaşlarında. Büyük olan kardeşi nedeniyle çok hırçın. Kardeşi de kendini sevdirmek için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla büyük de kıskanıp hırçınlık yapıyor. Dört yaşında ama her şeyi iyi biliyor. Çok çeneli. Ben de aksine çok agresif bir insanım. Hiç tahammülüm yok. En ufak bir şeye bağırarak kızıyorum, sinirleniyorum. Sonra da yaptığımdan utanıyorum. O daha dört yaşında yapabilir diyorum. Kendi kendime ama her seferinde aynı şeyi yaşıyorum. Kendimi nasıl frenlemeliyim? Nasıl davranmalıyım? Bir de hocam dini eğitime nasıl ve nereden başlamalıyız? Ben işim gereği evde fazla duramıyorum. Eşime neler tavsiye edersiniz? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim demiş Selami Bey. Efendim Selami Bey burada siz... Kendiniz için mi bir tavsiyede bulunmamı istiyorsunuz yoksa çocuklarınız için mi? Şimdi bakın 4 yaşındaki çocuk kardeşine karşı, oğlunuz kardeşine karşı sert davranmaya başlamış. Muhtemelen bunun sebebi sizsiniz. Yani sizin burada tarif ettiğiniz haleti ruhiye. Yani öfkeleniyor, öfkenize hakim olamıyor, birdenbire hiddetleniyor ve çocuğunuza karşı sert kullanıyorsunuz. Sert kullanılan çocuk kardeşine sert davranır. Dolayısıyla siz burada ilk önce... Kendinizi bir rehabiliteden geçirilebilecek bir psikolojik destek alsanız iyi olur. Yani önce kendiniz sükunet ve sekine içerisine girmeniz lazım. Ondan sonra çocuklarınızla iletişim içerisinde olsanız çok daha iyi olur. Çünkü bu hal ile devam ederseniz eşinizi de yıpratırsınız. Çünkü eşinizin burada daha çok yıpranmış olduğunu da ben size söyleyebilirim. Yaşları bir e, aralıklı olan iki çocuğa annelik yapmaya çalışıyor. Bir de siz böyle sert davranırsanız eşinizin de psikolojisi bozulabilir. Dini eğitimle alakalı bu yaşlarda biraz önce söylediğim gibi bu yaş grubundaki çocukların ezber kabiliyeti çok yüksektir. Efendim işitseldir. Bu çocuklara bir şeyler dinleterek, bir şeyler ezberleterek yani ezberlemesi için zemin hazırlayarak bu çocukların dini eğitimine başlayabilirsiniz. Neler yapılabilir? Sureler dinleyebilirler. Ayetler dinleyebilirler. Araç içerisinde bir yerden bir yere yolculuk yaptığınızda koyun efendim bir CD'yi radyo çalarınıza, teybinize. Orada çalsın, aynı ayet 10 kere, 20 kere, 50 kere, 100 kere çalsın. Çocuk onu dinlerken dinlerken ezberleyebilir. Zorla ezberlettirme değil de evin içerisinde eğer böylesi bir takım Kur'an, sure, ayet, efendim veya dualar okunuyor ise, duyuyor ise çocuk bunu hemen kapar. Dolayısıyla sizin yapacağınız şey bu dönemde işitsel olan çocuğunuzun kulağından ona dini bilgiler aktarıyor olmak ezber yaptırmanızı tavsiye ederim. Evet Bekir Bey'in mesajıyla devam ediyoruz. Bekir Bey... Sayın hocam, sizi elinden geldiğince takip ediyorum. İyi ki buradasınız. Ben 21 yaşında evlendim, bir kızım var. Eşim ve ben memuruz. Kızım 2 buçuk yaşında, halası bakıyor. Tuvalet alışkanlığı kazandırmak için çalışıyoruz. Tabii akşama kadar halası uğraşıyor, ama biz akşam yorgun geliyoruz, takibini tam yapamıyoruz. Aslında özetle bu yaşta tuvalet eğitimi verilir mi? Nasıl verilmelidir? diye sormuş Bekir Bey. Evet bu yaşta çocuğa tuvalet alışkanlığı kazandırılabilir. Yani 18 aylıktan itibaren çocuğa tuvalet alışkanlığı kazandırılabilir. 18 aylıkta kazanır ama zor kazanır. Kazandıktan sonra tekrardan başlayabilir çocuk. Dolayısıyla çok acele etmemek lazım. Tuvalet alışkanlığı hakikaten çocuk için de çok yıpratıcı bir süre. Anne baba için de yıpratıcı bir süreç oluyor. Dolayısıyla bu yaşta başlanabilir. Yapacağınız şey aslında çok zor değil. Bakın tuvalet alışkanlığı aslında çok kolay kazandırılan bir şey ama çok defa anne babalar panik yaptığı için ve efendim bir an önce bir şeyler olsun diye beklediği için zorluk yaşıyorlar. Tuvalet alışkanlığında dikkat edilecek olan şey şu: çocuğu rahatsız etmemek. Yani çocuğu kontrol altına almaya çalışmamak. Efendim, çişin var mı? Tuvalete gidecek misin? Gel bakayım oraya yapma. Bak sakın altına yapma gibi sözler çocuğun kendi bedenini dinlemesine kendi efendim idrar torbasının dolduğunu hissetmesine engel olur. Çocuk panik yapar. Dolayısıyla tuvalet alışkanlığının en önemli kısmı çocuğun kendi bedenini dinlemesine izin vermeniz lazım. Sormayın canım ikide bir tuvaletin var mı? Tuvaletin var mı? Çişini yapacak mısın? Çişini yapacak mısın? Yani çocuk kendi bedenini hissetmektense neredeyse bir süre sonra bir bakıyorsunuz ki anne babasının ihtiyacına cevap vermeye çalışıyor. Anne babası sanki tuvalet onun ihtiyacıymış da onun ihtiyacını gidermek için ikide bir tuvalete koşmaya çalışıyor. Rahatsız etmeyin çocuğu. Kendi bedenini bir dinlesin. O tuvalet alıştırma kilotları var. Onları giysin, bir baksın ıslanıyor. Ne zaman ıslanıyor? Allah Allah ben altıma yapıyorum. O zaman ıslanıyor. A şu his oluştuğu zaman bende bir Alt ıslatma şeyi oluyor, bacaklarım ıslanıyor böyle olduğu zaman diye çocuk kendi bedenindeki değişiklikleri izleyebilsin. Siz sadece o sırada rehberlik yapın çocuğa. Bakın ki çocuk eğer gözlerini kısmaya başladı, çocuk azıcık ıkınmaya başladı. Çocuk o sırada tuvaletini yapıyorken yaptıktan sonra eğer istersen tuvalete gidebilirsin. Diye çocuğa bir yol göstericilik yapmanız lazım. Yoksa kolundan tutup sürükleyerek ya da tuvaletimi mi yapıyorsun gel bakayım buraya diyerek değil. Eğer öylesi bir halini gördüğünüz zaman tebessüm içerisinde ya daha yavrucak o ne biliyor ki daha altına yapmayı bilmiyor üstüne yapmayı bilmiyor. Dolayısıyla öylesi bir halini sezdiğinizde tebessüm içerisinde istersen tuvalete gidebiliriz diye rehberlik yapmanız lazım. Bu yaşlar uygun bir yaş Bekir Bey e ifade edelim. Şükran Hanım'ın mesajı var bir sonraki mesaj. Kızım beni sürekli bu tabir ne kadar doğru bilmiyorum ama tehdit ediyor. Sen beni aşağı indirseydin ben de senin dediğini yaparım. Bana şunu alsaydın ben de dersimi yapardım gibi. Ne yapacağımı şaşırdım. Dayanamayıp şiddete başvuruyorum sonra pişman oluyorum cevap verirseniz sevinirim demiş. Biraz önce selamı beyin mesajı gibi. Evet anne babaların günümüzdeki en büyük sorunu... ...çocuklarına karşı kendi hakimiyetlerini kaybediyor olması. Şimdi Şükran Hanım, değerli Şükran Hanım... ...yani çocuğunuzun böyle tehditleri... ...acaba nerede alıştı? İlk önce onu bulmak lazım. Hani biz diyoruz ya, ya mükafat vermeyin... çocukları kandırmaya çalışmayın. Hani şöyle söylüyoruz, işte kitabını okur sana 5 lira vereceğim. Ya ondan sonra çocuk bunu öğreniyor. Efendim, beni öp sana şeker vereceğim. Allah Allah, yani sevgi hissini bile bir koşula bağlıyoruz. Ondan sonra çocuklar başımıza böyle sorunlar çıkarttığı zaman... Beni işte şunu alsaydın o zaman ders yapardım ben sana demeye başlıyor. Şimdi burada önce eğer sizin hala devam ettiğiniz böyle bir alışkanlık var ise veya etrafınızda çocuğunuzu koşullandırarak bir takım davranışlara yönlendirenler var ise önce onlara engel olun bu bir yer. İkincisi ise çocuğunuzun böyle sözlerini çok da ciddiye almayın. Yani sizin şiddetlenecek, kiddetlenecek bir durumunuz yok burada. Yani eğer bana bunu alsaydın dersimi yapmazdım. E yapmazsan yapma kızım yani yapmazsan sen sınıfta kalacaksın. Ödevini götürmediğin zaman sen efendim öğretmeninle yüz yüz olacaksın. Yani çocuklar bazen kendi görevlerini yapmadıkları zaman anne babalarının çok üzüleceğini ve telaşa kapılacağını ve çok önemseyeceklerini bildikleri için kendi görevlerini Sanki anne babanın işiymiş gibi onları tehdit aracı olarak kullanıyorlar. Aslında buna sebep de anne babaların bizzat kendileri oluyor. Çocukların sorumluluklarını çocuklardan daha çok anne baba tedirginlik içerisinde yerine getirmeye çalışıyorlar. Çocuklar da zaten benim işimi takip eden bir sekreterim var, benim işimi yaptığın zaten bir hizmetçim var diye bütün her şeyi anne babasına bırakıyor. Hayır böyle olmaması lazım. Çocuk kendi sorumluluğunu kendisi bilecek bir anne babalık modeline dönmemiz lazım. Bana bunu alsaydın dersimi yapardım. Sevgili kızım yapmayabilirsin dersini. Tamam mı yarın da öğretmeninle sen kendin konuşursun. Ben müsaade edersen bulaşıklarımı yıkamaya devam edeyim. Bırakın bu tehditlerin bir işe yaramadığını görsün. Yani bunlar çocuğunuzun sizi kullanmaya çalışmasıysa eğer o takdirde kendinizi kullandırmayın. Umursamayın. Umursamayın. işinize bakın siz. işinize bakın. Bırakın konuşsun dursun öyle tehditlerle. Efendim Ümmü Hanım'ın mesajı var. Bir sonraki mesaj. Üç buçuk yaşında bir kızım var. Doğduğundan beri parmağını emiyor ve saçını oynuyor. Özellikle uyurken ısrarla emmek istiyor. Başka türlü uyuyamıyor. Vazgeçirmek için ne yapmam lazım? Demiş Ümmü Hanım. Şimdi doğduğundan beri parmağını emme demek ki çocuğun emme refleksi olduğu ilk iki yaşta çocuk emme alışkanlığını Parmağıyla gidermeye çalışmış. Birincisi şu sorunun cevabını kendinizde vermeye çalışın. Çocuğunuzu yeterince emzirdiniz mi? Eğer yeterince emzirdiğiniz halde yani iki yıl emzirdiğiniz halde çocuğunuz parmağını emmeye devam ediyor ise o takdirde bu alışkanlıktan vazgeçirmeniz birazcık kolay olur. Ancak eğer iki yıl emzirmediniz erken bıraktıysanız emzirmeyi o takdirde biraz zorlanacaksınız. Ama her halükarda şunu bilin. Çocuğunuz yani psikolojik bir sorundan dolayı değil. Çünkü 3,5 yaşındaki bir çocuğun psikolojik sorunundan bahsetmek kolay kolay doğru olmaz. Çocuğunuz psikolojik bir sorundan dolayı değil. Alışkanlıktan dolayı elini ağzına götürüyor. Dolayısıyla önce elinin yerine alternatif bir şey koyun çocuğunuzun ağzına. Ona alıştırın. Efendim ondan sonra da onu da uzaklaştırmaya çalışın. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise elini devamlı meşgul tutmaya çalışın çocuğunuzun. Gündüz de efendim akşam da eliyle bir şeyler yapmasını, elinde oyuncaklar almasını sağlamaya çalışın. Yani bu alışkanlığı unutturmaya çalışacaksınız. Bir psikolojik rahatsızlıktan bahsetmiyorsunuz. Onun için endişeli olmayın. Efendim Ayşe Hanım'ın mesajı var. 2,5 yaşında oğlum var. Tuvalet eğitimi veriyorum. Çişini söylüyor fakat kakasını altına yapıyor. Çiğini geceleri bile tutuyor bezine yapmıyor ama kakasını yaptırmak istediğimde kakasını tuvalete yapmaktan korktuğunu söylüyor ne yapmalıyım zorlamak ya da korkutmak çare mi sakın, sakın sakın Ayşe Hanım bu nasıl söz öyle zorlamak ya da korkutmak çare mi yani tuvalet alışkanlığının en tehlikeli kısmıdır zaten bu zorlamak ya da korkutmak yani çocuk ondan sonra bir bakıyorsunuz bu zorlama ve korkutmalardan sonra kabız oluyor. Neredeyse bağırsakları patlayacak yine gitmiyor tuvalete. Neden biliyor musunuz? Bakın ben size söyleyeyim. 2,5 yaşındaki bir çocuk yani vücudundan bir parçanın ayrılıyor. Kakasının çıkıyor olduğunu gördüğü zaman korkuyor normalde korkar. Dolayısıyla vücudundan bir parça ayrılıyor olmasını çocuk endişe ile karşılar. Dolayısıyla sizin yapacağınız şey şu. Hani bu klozetli tuvaletler var ya. Mümkünse oraya çocuğunuzu havale ettirin. Kakasını yapacakken orada... Ve çocuğunuzun kakasını seyretmesini görmesine e, izin vermeyin, müsaade etmeyin. Dolayısıyla çocuğunuz bir rahatlama hissedecektir ama bu rahatlamanın neden olduğunu ne hiç gerek bıraktırmayın. Bakacağım falan demiş olmasına da sakın baktırmayın. Çocuk kakasını yaparken korkabilir. Bu korkuyu aşabilmesinin tek şartı kendisini görmemesi lazım. Yaptığı tuvaleti görmemesi lazım. Efendim Esra Hanım'ın bir mesajı var. Sayın Adem Bey, iki kızım var. Büyük kızım doğum gününde anneannesi bir oyuncak aslan almıştı. Bu oyuncak aslan pilli çalışıyor ve ayağına dokununca gözleri parlak ses çıkartıyor. Küçük kızım o sırada 3-4 yaşındaydı. Bu oyuncaktan çok korktu. Ben de bu oyuncağı başkasına verdim diyerek kaldırdım. Ancak zaman zaman bu oyuncak iki kızımın da aklına geliyor. Oyuncağa ne yaptın diye soruyor. Büyük kızım şu an 12 yaşında, küçük kızım 7 yaşında. Büyük kızım küçük korksun diye zaman zaman gündeme bu konuyu getiriyor. Ben de küçük kızımın ağzını aradığımda hala korktuğunu söylüyor. Üzerinden 4 sene geçmesine rağmen ben bu korkuda ne yapabilirim? Şimdiden çok teşekkür ederim demiş. Şimdi evet çocukların duyarlılık dönemlerine uygun olmayan oyuncaklar çocuklara sunulur ise böylesi sendromlar yaşanabilir. Çocuk korkmuş o sırada bu nedir diye. Yani gözlerinden ışık çıkıyor, ses çıkıyor. Normalde etrafta böyle canlılar yokken bu canlı nereden geldi diye. Ve bu ne yapabilir? Bunun kabiliyeti ne? Birden havlayabilir mi, ısırabilir mi? Birden patlayabilir mi? Bu nedir? Bunun refleksleri nedir diye. Çocuk bilmez ise ki bilmez ondan dolayı bir endişeye kapılabilir. Size tavsiyem ise şu. Kızınız artık 7 yaşına gelmiş. Yeni korkular dönemi yaşayacak bu dönemde. Bu korkuların, yeni başlayacak olan korkuların daha derin olmaması için oyuncağı sakladığınız yerden çıkartın ve gösterin. Çünkü çocuğunuz şu anda 3-4 yaşındaki gibi henüz o bilgisizlik çağında değil. Şu anda 7 yaşında belli birikimleri var. O aslanı gördüğünde onun ne anlama geldiğini anlayacaktır. Ve hatta oturup belki de güleceksinizdir de. Yani bak kızım o böyle bir oyuncaktı. Ben bunu kaldırmıştım. Ama bak şimdi çıkartıyorum görüyor musun bu oyuncaktan sen korkmuştun 3 yaşındayken diye. Çocuğunuzun o aslanla bir içli dışlı olmasını sağlattırın ki içindeki korkular kaybolsun. Efendim Nihal Hanım'ın bir mesajı var. Nihal Hanım şöyle sormuş. Biri 8, biri 7 yaşında iki oğlum var. İkisi de karakter olarak çok farklı. Büyüğü uysal, sessiz, duygusal, küçüğü ise hareketli, konuşkan. Fakat ikisi arasındaki kıskançlık beni çaresiz bırakacak kadar yoğun oluyor. Ayrıca küçük oğlum birin sınıfa başladı ve sürekli okulda her yere tırmanıyor. Büyüklere sataşıyor. Her gün sürekli konuşarak anlatıyorum ama ben sanki tükendim. Nasıl davranmam gerektiği konusunda yardımcı olursanız sevinirim diye sormuş. Tabi Nihal Hanım zorda çünkü yaşları bir yaş farkı olan iki çocuk büyütüyor ve iki çocuktan küçük olanı eğer agresifse veya biraz hızlıysa annenin sorunu daha da büyük oluyor. Çünkü büyük çocuğun da ezildiğini görerek küçük çocuğa karşı ciddi bir tepkiye neden oluyor iç dünyasında. Bu tepki daha sonra çocuğu daha da hızlandırıyor. Burada yapılacak olan şey şu Nihal Hanım. Bakın evinizin içerisinde bir sessizlik eğitimi başlatın. Sessizlik eğitimi ile alakalı daha önceki yaptığımız programlardan ...istifade edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz... ...sessizlik eğitimi nedir diye... ...haftanın bir günü, bir saat evinizin içerisinde... ...sessizce... ...ve sükunet içerisinde... ...kalacaksınız... ...televizyon kapalı... ...internet kapalı... ...telefonlar kapalı... ...evin içerisinde siz bir tarafa çekilmiş... ...efendim bunu kitap okuma günüyle de birleştirebilirsiniz... ...köşede bir yerde açmış kitabınızı okuyorsunuz... ...eşiniz bir tarafta kitabını okuyor... ...ve... Evin içerisinde çıt çıkmıyor. Şişt, çocuklar yavaş. Konuşmayın. Diye evinizin içerisinde bir sükunet havası estirmeye çalışın. Haftanın belli gününde yani bu istişarede, toplantıda konuşulmuş bir gün olacak. Örneğin çarşamba akşamı saat 7 ile 8 arasında sessizlik eğitimi var evinizde diyeceksiniz. Ve ona göre o saatte evin içerisinde sessiz bir atmosfer olacak. Ve bunu birazcık bir süre sonra aşağı yukarı 2-3 hafta sonra yaygınlaştırmaya çalışın her gün yarım saate düşürün ama gününü çoğaltın her gün yarım saat evin içerisinde sessizlik eğitim olacak Bu bir. de çocuğunuzun hareketlenmesine sebep olan şeyleri bir araştırıp bulmaya çalışın evinizde televizyon çok açıksa çocuğunuz hareketli olur evinizde efendim, kimyasal katkı maddeli gıdalar kullanılıyor ise yeniliyor ise çocuğunuz hareketli olur Chips, nips gibi şeyler yeniliyor ise çocuğunuz hareketli olur. Çok enerji verici şeyler çocuğunuz tarafından yeniliyor, içiliyor ise gazlı içecekler vesaireler içiliyor ise asitli, gazlı içecekler çocuğunuz hareketli olur. Evinizin içerisinde bir şiddet var ise bir baskı var ise çocuğunuza karşı çocuğunuz hareketli olur. Çocuğunuzun yatma saati düzenli değil ise çocuğunuz hareketli olur. Evet bunlar var diyorsanız onları kaldırmadığınız sürece çocuğunuz hareketli olmaya da devam eder. Efendim bir reklam arası verdikten sonra, reklamlardan sonra tekrar görüşmek üzere. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Nesibe Hanım'ın bir mesajı var. Kızım 7,5 yaşında, kardeşinin doğumundan sonra tırnak diplerini yolmaya başladı ve dudaklarını yoluyor, nasıl vazgeçirebilirim? ...diye sormuş Nesibe Hanım. Nesibe Hanım, bundan vazgeçebilmesi için... ...öncelikle buna sebep olan şeyin ortadan kalkması lazım. Yani eğer çocuğunuz tırnak diplerini yiyor... ...ve dudaklarını yoluyor ise... ...çocuğunuzun içerisinde bir takım problemler var. Bu problemler çözülmediği sürece... ...çocuğunuz tırnaklarını da yer, saçıyla da oynar... ...efendim dudaklarını da yolar. Yani siz bunun önüne nasıl geçerim diye değil... Çocuğumuz içinde hangi problemi yaşıyor? Bu problemin acaba ne kadarını benim tarafımdan oluşturulmuş? Kardeşi doğduktan sonra içinde hangi şeyleri dışarıya çıkartmakta zorluk çekiyor? Kendini evin içerisinde nasıl hissediyor çocuğumuz diye oralara odaklanın ve çocuğunuza iç dünyasını bozucu olan şeyleri ortadan kaldırmaya çalışın. Onun yansıyan kısmı olarak bir bakarsınız ki çocuğunuz artık dudaklarını yemekten, tırnaklarını, etlerini yemekten Vazgeçecektir. İçerideki sorunu çözün. Dinçer Bey'in bir mesajı var önümüzde. Dinçer Bey şöyle sormuş. Dört yaşında bir kızımız var. Bizden erken uyanıp ben acıktım kahvaltı yapalım diyor. Kalkıp kahvaltı hazırladığımızda da pek oralı olmuyor. Sebebini çözemedik. Acaba ne yapalım diye sormuş Dinçer Bey. Dinçer Bey kızına böyle hassas davrandığı için ben tebrik ederim. Yani çok da önemli bir problemden bahsetmiyorsunuz Dinçer Bey. Size tavsiyem şu, annesiyle birlikte kalksın, kahvaltıyı birlikte hazırlasınlar. Yani siz hazırlayınca oralı olmuyor. Demek ki kendi de bu işin içerisinde olmak istiyor. Hatta bırakın, bazen kolay kısmını bırakın, birkaç tane şeyi kendisi hazırlasın, size kahvaltı yapmaya çalışsın. Hiç endişe edecek bir şey değil. 3-4 yaşındaki çocukların efendim, sosyal hayat içerisinde var olmanın verdiği neşve ile... Bir şeyler yapma telaşı olarak görün bunu. Siz kahvaltıyı hazırlamak yerine birlikte hazırlamayı yolunu tavsiye ederim. Efendim, Hande Hanım'ın mesajı var. Hande Hanım şöyle sormuş. Eşim ellerini çok uzun dakikalarca yıkıyor. Kendisi bunun farkında ama kendini engel olamıyor. Ne yapmalıyız? Bir de aşırı sinirli her şey mükemmel olsun eksiklik olmasın istiyor. Ne yapmalıyız diye sormuş Hande Hanım. Şimdi bu bir takıntıdan bahsediyorsunuz Hande Hanım. Bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ederim. Takıntının kaynağını bulup orada yok ettikten sonra bu takıntılar ortadan kalkacak. Ama radyodan bir iki cümleyle söylenecek bir durum değil. Bir uzman, bir psikolog ile görüşmesini tavsiye ederim eşinizin. Hatice Hanım'ın bir mesajı var. Kızım 4 yaş 10 aylık. 4 ay önce kardeşi oldu. Anaokuluna gidiyor ama çok hırçın. Cezamı vermeliyim. Sözümü nasıl dinletebilirim? Hatice Hanım, Hatice Hanım ne diyeyim bilmiyorum ki size. Siz galiba bu radyo programlarımızı bir defa dinlediniz veya iki defa dinlediniz. Böyle bir soru soruyorsunuz. Biz bir yıldır, bir buçuk yıldır burada program yapıyoruz. Ve yaptığımız bu bütün programların içerisinde şunu söylemeye çalışıyoruz. Ceza ile çocuk adam olmaz. Ceza alan çocuk adam olmaz Ceza ile çocuk terbiyesi de olmaz. Ceza çocuğu ancak kişiliksizleştirir. Ceza ve mükafat çocuk terbiyesinin içerisinde yeri yoktur diye diye bir yıl bir buçuk yıl geçti. Neredeyse her haftaki programımızın içerisinde bunu söyledik. Ceza alan bir çocuk da anne babasını dinlemez. Siz çocuğuma kendimi dinlettirmek için ceza mı vereyim derken... Çocuğunuzun size karşı tepkiselleşmesine neden olursunuz. Akıllı anne baba çocuğuyla çatışmayan anne babadır. Akıllı anne baba çocuğuna uyum sağlamaya çalışan anne babadır. Çocuğunu kontrol altına almak isteyen anne baba erken çocukluk döneminde. Bahsettiğiniz yaş 4 yaş. Bu yaştaki çocuklar kontrol altına alınamaz ancak bu çocuklarla uyum içerisinde olunabilir. Dolayısıyla bu yaştaki çocuklar çelik bir nüve gibidir demiştik önceki programda. Balyozla isterseniz kafasına vurun. Balyozu birdenbire geriye doğru fırlatır. İstediğiniz kadar ceza verin ama dimdik geriye doğru ayağa kalkar. Etlerini lime lime kesin doğrayın. İşte son parçası kalmışsa eğer yine kafasını kaldırır dil çıkartır size. Bu çocuklarla baş bu dönemde. Ya ceza değil. Bu çocuklarla uyum içerisinde olmanız lazım. Ama uyum içerisinde olabilmek için de ilk önce o büyüklük tutkunluğundan sıyrılmış olmak lazım. Ruhumuzun içimizde hissettiğimiz, iç dünyamızda hissettiğimiz, o her şeyi bilen yetişkin, ben anne, ben baba, ben falan, ben filan, beni nasıl dinlemez gibi böyle aslında insanın ruhunun, en karanlık yerlerinden gelen bu fısıltıları ilk önce içimizde dindirmemiz lazım. Çocuğumuza bir insan olarak, aziz bir misafir olarak ve bir süreliğine bize emanet edilmiş ve bir süre sonra kanatlanıp pır diye uçuracağımız aziz bir misafirle geçireceğimiz anılar olarak bakmamız lazım. Evinize gelen misafire ceza mı verilir canım? Olmaz. Çocuğunuzun sizi dinler vaziyete gelmesi için siz çocuğunuzu dinleyin. ...onla uyum sağlamaya çalışın. Efendim Ayten Hanım'ın mesajı var. Ayten Hanım'ın uzun bir mesajı var. Okuyayım. Selamlar hocam. Benim 13 ve 11 yaşlarında iki kızım var. Büyük kızım çok dağınık ve dalgın. Aldığını yerine bırakmıyor. Masada kitapları darmadağın. Ocağı açsa işi bittikten sonra kapatmadan bırakıyor. Ütüyü taksa fişini çekmeden bırakıyor. Dolaplarını düzeltiyorum, bundan sonra sen de böyle düzenini bırak diyorum, tamam diyor ama hiçbir zaman dediğini yapmıyor. Sekizinci sınıfa gidiyor, bu yıl SBS sınavına girecek. Okul başarısı iyi, doksandan aşağı dersi yok, SBS için hiç gayret göstermiyor. Okulda hocaları beni çağırıp biraz daha gayretli olması gerektiği konusunda beni uyarıyorlar. Ben ne kadar alttan alsam da olumlu yönde etkisini göremiyorum. Yani iyi niyetimi suistimal ediyor. 11 yaşındaki kızın da çok sinirli. Ne arkadaşları ne de bizim hakkımızda olumlu düşüncesi yok. Ablasının en sakin yaklaşımına bile agresif tepki veriyor. Okul arkadaşlarına olumsuz bakış açısına sahip. Yani ona göre hiç iyi arkadaşı yok. Küçücük bebekler hakkında bile kötü insanlarmış gibi konuşuyor. İnsanların iyi taraflarını görmesi için ne iyi ne güzel ve benzeri şeylerle ''Çevresindekilere iltifat etmeye çalışıyorum ama olmuyor. Onun görüşü sen öyle san gibi oluyor. Ablası da ona karşı anlayışlı davranıyor. Ablası ne kadar alttan alsa da onun tepkisi sert oluyor. Ben çalışıyorum, eşim de çocuklardaki olumsuzlukları benim çalışmama bağlıyor. Bir yandan da vicdan azabı çekiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi Ayten Hanım, evet çalışan annelerin çocuklarında bir takım davranış bozuklukları olur. İlk önce onu bir kabul edelim. Yani hiçbir şey yokmuş gibi yapmak kendimizi kandırmak olur. Ancak sizin burada bahsettiğiniz problemler çalışan bir annenin problemleri gibi gelmedi bana. Yani çalışıyor olmaktan kaynaklanan bir problem gibi gelmedi küçük kızınızınki hariç. Küçük kızınızın hırçınlığı belki anne sevgisini alamamış olmasından, güven duygusunun yeterince içine işlememiş olmasından kaynaklanıyordur diyebiliriz. Bakın. İşte siz iyi niyetli olarak etrafı tanıtmaya çalışıyorsunuz içerisinde etrafta insanlara karşı bir güveni olmadığından dolayı sen öyle san, sen öyle bil gibi bir takım şeyler söylüyor. ise bu muhtemelen öyledir diye söylemiyorum muhtemelen annenin o çocuğun içerisinde yeterince yer almamış olmasından çocuğun kendi başına büyümüş olmasından kaynaklanmıştır diyebiliriz ancak. Büyük çocuğunuzla alakalı büyük kızınızla alakalı şeye baktığımızda işte çok dağınık efendim odasını toplamıyor masasını toplamıyor ütüyü fişte bırakıyor gibi şeyler de anneden dolayı değil de sanki babanın o evin içerisinde biraz sertliğinden etkilenmiş olmasından kaynaklanıyor gibi geldi bana. Yani eğer çocuk bir yetişkine doğru bir kaygı besler ise içinde o yetişkinin üstünde baskısının olduğunu hisseder ise, çocuk bir yetişkinin altında kendisini ezik hisseder ise, o takdirde çocukta unutkanlık başlar. Yetişkin eğer o çocuğu devamlı eleştiriyor, devamlı hırpalıyor, devamlı efendim bir takım şeylere zorluyor ise, yapması için bir takım şeylere zorluyor ise, o zaman çocukta unutkanlık başlar. Dolayısıyla büyük çocuğunuzun bu tutumu sanki... Anne'den kaynaklanmıyor, baba otoritesinden, efendim babasının zorlamasından kaynaklanıyor gibi bir şey uyandı bende mesajınızı okuduğumda. Efendim peki ne yapacaksınız? Şimdi Eşiniz sizi suçlamaya devam ediyor ama Siz şu anda işten çıkmış olsanız Değişen bir şey yok çünkü ilk 4 yaşta Oldukça önemli annenin çocuğun yanında bulunuyor Olması biri 11 biri 13 yaşında Çocuklarınızın dolayısıyla şu anda Sizi suçluyor olması eşinizin Bir şey ifade etmez yani Yapacağınız şey şu yani siz Sevgi vermeye devam edin küçük kızınıza Ve güven duygunuzu Vermeye çalışın küçük çocuğunuza Büyük için ise eğer böylesi bir baskı hissediyor ise kendi üzerinde, devamlı eleştiriliyor, devamlı efendim suçlanıyor gibi bir baskı hissediyorsa bunları kaldırmaya çalışın. İkincisi, büyük çocuğunuzla ilgili olarak söylediğim ikinci şey şu, küçük alanlarda önce hakimiyet kurdurmaya çalışın çocuğunuza. Yani önce masanın üstünü sadece sorumluluk olarak ona verin ve ilk önce gösterin. Bak kızım kalem burada, defter burada, silgi burada olacak işte veya işte şu şekilde yerleşirse masanın üstü tertipli olur diye. Efendim o sırada dolapları dağınıkmış. Bırakın dağınık olsun. Yatağını toplamıyormuş. Bırakın olmasın. Ama bir bölgeden başlaması lazım ilk önce. Masanın üstünden. Ve masanın üstünden her bir aldığı eşyayı aynı yerine koyması lazım. Efendim bu böyle 2-3 hafta boyunca devam ettikten sonra masa bu sefer yatağa geçebilir. Kızım sadece senden Yatağını kalktıktan sonra toplamanı istiyorum. Eşyaların her birisi dağınık kalsın. Yapacağın şey sabah kalktığında yatağını toplamak ve masanı alıştığın gibi bu şekliyle tutmak. Böylelikle geniş bir alana yayabilirsiniz. Küçük daireler şeklinde çocuğunuzda efendim alan alışkanlığını başlattıktan sonra küçük alanlarda hakimiyet kurdurmaya çalışın çocuğunuza. Efendim bir sonraki mesaj Esra Hanım'ın Esra Hanım şöyle sormuş, selam hocam benim çocuğum 2005 Eylül doğumlu, seneye birinci sınıfa gidecek ama ben göndermek istemiyorum. Psikoloğa götürdüm, dikkat eksikliği varmış, bunun için dikkat geliştirici oyuncaklar almamız istendi ama bulamıyoruz. Kreş için ne diyorsunuz, şu an olacak olursa, seneye kardeşi olursa okulunu etkiler mi yoksa 2012'de mi gitsin lütfen cevap verin diye sormuş Esra Hanım. Esra Hanım galiba bir çocuk düşünüyor ve eğer kardeşi şu anda olur ise, yani seneye olur ise, 2005 doğumlu olan çocuğu da birini sınıfa gidecek olur ise o zaman sorun ne olur? Dikkat eksikliği var diye sormuş. Şimdi dikkat eksikliği için ben bir tane materyal söyleyeyim. Onu kullanmaya çalışın. Tam da çocuğunuzun yaşına uygun bir şey. Hani küp bloklar var ya, iç içe geçmiş olan küp bloklar. Kule şeklinde yapılacak şekliyle en az bir 10 tane küp bloğu büyükten küçüğe üst üste koyarak en üstte de en küçük bloğu, küp bloğu koyacak şekliyle çocuğunuzla bir kule yapma efendim oyunu veya oyuncağı kullanabilirsiniz. En alta bir büyük küp. ...onun üstüne birazcık daha küçük... ...onun üstüne birazcık daha küçük... ...onun üstüne birazcık daha küçük... ...sonraki birazcık daha küçük... ...üst üste durmakta zorluk çekecek çünkü bunlar... ...ondan sonraki daha da küçük... ...en üstte de durmakta zorluk çekecek... ...en küçük bloğu koymak üzere... ...çocuk bir oyun içerisine alınır ise... ...çocuk o küp blokları üst üste koyarken... ...aslında bir taraftan da... ...dikkat toplama egzersizi yapmış olacak... ...bunun gibi... Çocuğunuz eğer üst üste konulan küp bloklar gibi hani elde karecik şeklinde bazı oyunlar oluyor İçerisinde bir tane bilya efendim bu bilyayı siz el büyüklüğünde oyun bu aslında bu bilya efendim sağa sola o küçük oyuncağı eğerken onun içerisinde bulunan kutucuğun içerisinde bulunan deliklerin içerisine düşürmeye çalışıyorsunuz. Ya da 2-3 tane bilya oluyor genellikle. İçinde seyrederken o bilyaları bir sağa doğru eğiyorsunuz. Birisini o küçük deliğin içerisine sokarken onu delikten çıkartmadan ikincisini deliğe doğru sokmaya çalışıyorsunuz. Böylelikle çocuk o bilyaları yerine yerleştirirken hem küçük kas gelişimine destek olmuş olursunuz. Hem de o sırada bütün dikkatlerini ona vermiş olur. Bu türlü oyunlar almanızı tavsiye ederim. Ve 2005 Eylül doğumlu diye söylemişsiniz. Çocuğunuzu görmeden bir şey söylemek doğru değil. Bu konuda eğer psikolog uygun değil, yaşı uygun değil diye kendinize bir kanaat belirtmişse bence bir uzmanın tavsiyesini dinlemenizde fayda var. Efendim Nurten Hanım'ın mesajı, son mesajımız. Efendim 3,5 yaşında kızım, 1,5 yaşında oğlum var. Kızım pislik, gerizekalı gibi kelimeleri bize özellikle bana kızınca kullanıyor. Bu kelimeleri yakın çevremden duydu, bir zamanlar artık duymuyor ama hala kullanıyor. Sizin program arşivinizde arşivinizin hemen hepsini dinledim ve yanlışlarımı sizin rehberleriniz vasıtasıyla düzeltiyorum. Bu durum karşısında ne yapmam lazım diye sormuş Nurten Hanım. Ben Duyarsız kalmanız lazım. Yani çocuk eğer o kelimeyle sizi aktif hale getirdiğini, kızdığınızı, sevindiğinizi, üzüldüğünüzü fark eder ise... 3,5 yaşındaki kızınız dolayısıyla bu kelimeyi kullanmaya devam eder. Bu kelimeyi kullandığında bir kaşlarınızı çatsanız çocuğun hoşuna gider. Yani ağzından çıkan bir kelime sizi etkiliyor aslında. Üzülseniz hoşuna gider, sevinseniz hoşuna gider. Çünkü bu kullandığı kelime sanki bir enerji gibi sizi birdenbire harekete geçiriyor. Dolayısıyla yapacağınız şey bu kelimeye yüklediği o enerjiyi yani bu kelimenin sizi aktif hale getirmesini tamamen ortadan kaldırmanız nötr kalmanız, duyarsız kalmanız. Bu kelimeyi kullandığında sadece bakıyorsunuz, hiçbir şey yapmadan yolunuza devam ediyorsunuz. Kızma yok, tersleme yok, azarlama yok, sevinme yok, üzülme yok. Bu kelime boşluğa atılmış olan bir kelime olacak, hiçbir işlevi olmayan bir kelime olacak ki çocuğunuzun dünyasında. Ondan sonra bu kelimeyi kullanmayı bırakır. Yani uzun bir süre alabilir ama biraz sabırlı olmanız lazım, biraz sabır. Çünkü çocuklar işte bir kelimeyle yanlışı öğreniyor. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz ki ondan kurtulmak daha uzun zaman alıyor. Bir anlık bir yanlış sizin için uzun süre bir dert halini alıyor. Efendim önümde hala cevaplandırılmamış e-mailler var. Songül Hanım'ın bir mesajı var. İsimsiz bir dinleyicimizin kırkızının korkusuyla alakalı bir mesajı var. Hatice Hanım'ın mesajı var. Emine Hanım'ın mesajı var. Onlardan özür dileyerek yaydımız çünkü sona erdi. Dakikalarımız tükendi. Efendim haftaya Pazartesi günü sizler de yine birlikte olacağımızı düşünerek çocuk deyip geçmeyine burada son veriyoruz efendim haftaya görüşmek üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın efendim. Pedagog Adem güneşle çocuk deyip geçmeyin artık her Pazartesi Salı ve Çarşamba Türkiye saatiyle 11'de.